Bismillah, ve alhamdulillah, ve salat ve Ya Kitab, la tâglu fi dinikum, gair al ve la min ve dâl'u kâtira sabil. Ayet, Bakara, Maide Suresi 121. sayfadan, 6. yüzyılın son sayfasından 77. ayet. Buyuruk Allah Azze ve Celle De ki ey Resulüm Ey kitap ehli Dininizde haksız olarak gulub yapma, yapmayın, aşırıya gitmeyin ve dalan, dalalete düşen önceden sapan çoğunu saptıran ve hak yoldan da ayakları kayan kavmin hevasına da uymayın. Dalaate düşen kavimlere dalaate düşüren saptıran kavimlere ve hak yoldan doğru yoldan ayrılanların hevalarına, heveslerine yönlendirmelerine uymayın ve dininizi haksız yere azgınlık yapmayın, aşırıya gitmeyin. Yani Hak yoldan ayrılmayın. Ey kitap ehli de diye der Resulullah ve Vesselam. Çünkü onlar bir önceki sayfada gördüğümüz hal üzere Allah Azze ve Celle'ye ortaklar yapmışlardır. Allah Azze ve Celle'ye eşler ve çocuklar isnat etmişlerdir de Allah Azze ve Celle'nin dininden satmışlardır. Haksızlık yapmışlardır. Zulmetmişlerdir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da Allah Azze ve Celle onların bu azalıklarını terk etmeleri ve Azgundaya, sapgundaya gidenlerin de yollarına, havalarına uymamas gerektiğini hatırlatmasa dedinde bir iki kaz geldi. Diğer ayette: Lü <gülüyor> in al-adin kafaro min bani isra israil a la lisani Dawood ve Aisa bin Meryem zalike bi ma ve nu ya atedun. İsrailoğullarından kifre yani Allah Azze ve Celle ortak koşanlar, İsa, Mesih, Allah'ın öldür diyenler veya Allah üçün üçün diyenler ve bu şekilde küfredenler Davud Aleyhisselam'ın diliyle ve Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu ise yani onların lanetlenme sebebi ise isyan etmelerinden ve aşırıya gitmelerinden, zulmetmelerinden dolayı olmuştur. Hak'tan ayrılmalarından dolayı olmuştur. Onların isyanları ise kendilerine verilen emri yerine getirmemeleri ve kendilerine gönderilen gibi ve Rasulları öldürmeleri veya bir kısmın yalanlamaları kendilerine inen kitapları da tahrifat yapmalarından dolayıdır. Bu isyanlarından ve azınlıklarından, aşırılıklarından dolayı olmuştur. Aynı zamanda da diğer sebep şu ayette gelir ki üzerinde uzunca konuşmamız gerekiyor. Kânû lâ yetenâhavne ammûn kerîm fealûh lebi'se mâ kânû yef'alûn Aynı zamanda bu lanetlenen beni İsrail'in küfredenleri birbirlerini münkerden sakındırmazlardı. Birbirlerini yaptıkları münkerden, kötü işten, haram, yanlış işten sakındırmazlar, nehyettirmezlerdi. Onların yapa geldikleri şeyler ne de kötüdür. Yani istedikleri günahlarda ne kötüdür. Günah işlemelerinden dolayı birbirlerini nehyetmemeleri Birbirlerinin emri bil maruf nehyan-ül münker dediğimiz iyiliği emri kötülükten yapmamaları ne de kötüdür. Ben bununla ilgili önce bir 8 saniye emri bil maruf nehyan-ül münkeri hadis okuyacağım. Daha sonra da emri bil maruf nehyan-ül münker ihmal edildiği zaman ne gibi sıkıntılar ortaya çıkacak, bunun sakıncaların nelerdir bunlara değineceğim inşallah. Öncelikle bu ayetin iniş sebep olarak zikredilen mevzuyu bir kısaca anlatalım. Bu ehli kitaptan olan insanlar günah işlediği zaman onların alimleri, keşişleri, önderleri, sözü dinlenen insanlar bu günah işleyenlere ikaz verirmiş. Ertesi gün onlarla beraber gene yemeği, yeşmeyi, aynı ortam paylaşmaya devam edermiş. Yani yaptıkları bir kötülük, haram işler onlarınla birlikte olmalarına engel olmazmış. Gerçi bu hadis zayıf olarak geliyor. yani çok fazla durmaya gerek yok. Ancak ayetten de anlaşıldığı üzere bunlar kötülük yapıyorlar kendi aralarında ve birbirlerini ikaz etmiyorlar. Bu kötülüğü yapma, Allah'tan kork, bu işten el çek demiyorlar. Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle diğer iki günahlar ile beraber zikredilen iki günahlar ile beraber yani isyan etmeleri, azgınlık yapmalarından dolayı ve bu özellikle de bu mevzu açıldı ve üzerinde duruldu ki bu daha önemli. Birbirlerini kötülükten yasaklamadıklarından dolayı Allah azze ve celle onları nebilerin Davut ve İsa aleyhisselam dinlerini lanetlemiştir. Yani Allah'ın rahmetinden kovmuştur. Şimdi bahsettiğim mevzuya gelirsek iyiliği emretmek ve kötülükten kötülükten sakındırmak ile ilgili hadislere geçelim. İlk hadisimiz Ebu Davud Tirmize i̇bn Mace'de Resulullah ve sellem buyurur ki insanlar zulmü gördüklerinde güçleri yettiği halde ona mani olmazlarsa Allah'ın azabının hepsinin üzerine inmesi pek yakındır. Bir toplumda günah işlenir ve o günahı engelleyecek kudrete sahip salih insanlar dindar insanlar o kötülüğün önüne geçmezler, o işi yasaklamazlarsa, yapma etme diye müdahale etmezlerse, onların hepsine ulaşacak Allah'ın azabı yakınlar. Nitekim, toplum olarak bir e, kavmin helak olma sebeplerinden budur. Emre bil ne yani mühker dediğimiz, iyiliği emretme, kötülükten sakındırmanı terk edilmez. Bundan dolayı sadece o günahı işleyenlere değil, o günaha göz yumanlara da bu azap ulaşmıştır. Hala azazı da belki ulaşıyor. Ancak biz e, toplu olarak inen azap, kime hangi dolayı indiğini bilmediğimiz için şundan onundanır diyemiyoruz. Ama gerek Müslüman toplumlarda, gerek Galim Müslüman toplumlarda bu oldukça yaygın. Azap indimi mi herkese iniyor. O toplumda bulunan herkese. Demek ki Emre-i Bülmü Maruf Neyya'nın terk etmek, günah işleyenlerden dolayı e, inecek azaba onlara ses çıkarmayanlara da ulaşacaktır. Yine Ebu Davud ve İbn i Mace'de gelen ikinci okuyacağımız hadis ise şöyle. Bir adam bir toplumun içinde bulunur ve o toplumda günahlar işlenir de ona engel olmaya güçleri yettiği halde engel olmazlarsa onlar ölmeden önce Allah onlara ceza isabet ettirir. Bu ise günah işleyenlere ses çıkarmayanlara Sadece onlara ulaşacak bir azap. Bir musibet. Yani kötülük isteyenlere, engel olmayanlara, müdahale etmeyenler ölmeden önce Allah'tan bir bela ile musibetle imtihan olacaklar. Öyle bir musibet başlarına gelecek. Bir önceki hadis ise o toplumun geneline inecek azaptan bahsediyor. Demek ki bu iş günah bir iş ki Allah azze ve celle ölmeden önce o ses çıkarmayan, kötülüğe girecek ilgisiz, tepkisiz kalanlara özel bir musibet veriyor ölmeden önce. Üçüncü hadisimiz Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace'de de var Allah alem. Der ki Nebimiz Aleyhisselam bildiğiniz bir hadis kim bir kötülük görür de eliyle değiştirmeye güç yetirirse eliyle, ona güç yetiremezse diliyle, ona da güç yetiremezse kalbiyle o kötülüğü değiştirsin. Kalple değiştirmek nasıl olur? Buğzetsin, sevmesin, o işten nefret etsin. Bu ise imanın en zayıfıdır. Yani elle düzeltmek, dille düzeltmek ve kalple düzelmenin, düzeltmenin en hafif olanı e, imanın en düşük halidir. Bunu da iman adına bir şey yoktur. Yani kötülükten dolayı kalbine bir çirkinlik hissetmeyen, buğz etmeyen, o işten nefret etmeyen kimse de iman ya imanla bir şey yoktur veya iman zayıftır. İman oldukça zayıflamış demektir. Bunun üzerinde özellikle durmak lazım. Daha önce değinmiştik, tekrar değinelim. Bir toplumun içerisinde elle müdahale etmek için kötülüğe bir güç, otorite sahip olmak lazım. Ya yönetici olmak veya yönetici bazında yetki verilmiş biriler olmak lazım. Şu an için bildiğimiz kadarıyla içimizden öyle bir gözü kudrete sahip insan yok. Ama kendi işlerimizde müdahale edebileceğimiz birisi, bir arkadaşımız, bir kardeşimiz, aile fertlerimizden birisi ise buna bir güç sahip olmak için müdahale ederiz. Çünkü biz zaten üzerinde otorite sahibiyiz. Benim babam mesela benimle bir çirkinlik görürse bizzat eline bana müdahale edecek. Ben eşimle bir çirkinlik görürsem, elimle düzelteceksem o düze çirkinliği, günah haramı, elimle düzelteceğim. Arkadaşımla, kardeşimle, herkese elinden o e, işlediği günahı alabiliyorsa, onu alıp yok etmeye, onun önüne engel koymaya çalışacağım. Buna güç yatıramayacak bir pozisyondaysam eğer, müdahale ettiğim zaman e, daha büyük tepki gösterecek veya müdahale edildiği zaman Yaptığı o işten daha büyüğüne sebep olabilecek bir pozisyondaysak bu sefer dilimizle yani anlatarak, sakındırarak, Allah'a hatırlatarak, ahiret gününü hatırlatarak, cezayı hatırlatarak, ateşi, cenneti, cehennemi, yani tebli diyoruz biz. Yani tebli ile e, o kötülüğü değiştirmeye ve o günahın önüne set olmaya, engel olmaya çalışırız. Buna da güç getiremiyorsak, bu durumda da o yapılan gördüğümüz işi, şahit olduğumuz işi sevmeyeceğiz. Bundan boğaz edeceğiz, nefret edeceğiz. Genelde bizler bu hale düştük, bu pozisyona düştük maalesef. Yani insanlar da çok yakınlarımıza, civarımız etrafımızdaki insanlar dışında, yabancı insanlarda bir münker gördüğümüz zaman sadece boyun, kafamızı önümüze yiyoruz, boğaz ediyoruz ve çekip gidiyoruz. Halbuki Gücümüz yettiğince diğer ilk aşamayı yerine getirmeye çalışmak lazım. Yani elimizle o münkeri gidermeye çalışmak lazım. Yok buna güç getiremiyorsak dilimizle müdahale ederek En güzel üslupla, en güzel davet şekliyle, en güzel mücadeleyle onu gidermeye, yok etmeye, ona engel olmaya çalışmamız lazım. Buna da güç getiremiyorsak ancak o zaman kafamızı önümüze eğip kalbimizi boz etme devreye girmelik. Zaten bu da olmuyorsa bir münkere, bir harama, işlenen bir zulme, bu da yapılmıyorsa kişi kendi imanını kontrol etmeli. Ya zayıflamış veya kalbinden komple seyirilmiş demektir. Evet. Bir de emre bil maruf, nehyen mülker yaparken dikkat edeceğimiz bir mevzu da kişinin o müdahale ettiği şeyi dinen konumunu bilmesi gerekir. Dinen konumunu bilecek, emirleri bilecek, yasakları bilecek ki müdahale etsin ve ettiği müdahale, o günah işleyen nezdinde bir fayda oluştursun. Onu mutmain etsin. El çekmesine sebep olsun. Onu terk etmesine sebep olsun. Yok iyice bilmediğimiz bir şeyde müdahale ediyorsak ve bunun deşelenmesinin neticesinde bilgisizliğimiz, cahillimiz ortaya çıkacaksa o zaman hiç müdahale etmek daha iyi. Çünkü Nebimiz Aleyhisselam kişinin kendi kendini, Hakir görmesi, küçük görmesi, rezil etmesi uygun değildirler. der. Ya Resulullah nasıl olur bu? Kendini kalkamayacağı bir yükün altına sokar. Emri bil muaruf neyyanun nüker adız üzerinde e, karşı taraf bunun bilincine, farkına varacak. Ister yani ister kabul etsin, ister etmesin. Ama bilecek ki bu müdahale birisi tarafından, dini bilen birisi tarafından ona anlatılıyor, aktarılıyor. O kabul eder etmez. Ki o zaman maksat hasıl olur. Az önce söylediğimiz şeyi tekrar edelim. Emre bil maruf nehyen anil münker yaparken yaptığımızda eğer kişinin işlediği günahtan daha büyük bir günaha onu sevk edeceksek, daha kötülüğe, daha bir zalimliğe sürükleyeceksek bu durumda ona müdahale etmek daha yerinde. Bunu iyi tartmak lazım. Dördüncü hadisimiz Ebu Davud Tirmizi ve İbn-i Maci'de, buyurur ki Nebimiz Vesselam, en faziletli cihat zalim sultanın, emirin yanında adalet sözünü söylemektir. Bunun en alasını bildiğimiz kadarıyla Ashab-ı Kef diye bildirilen o yedi kişilik veya beş kişilik grup zalim hükümlerin kendisini ilah olarak isimlendiren kralın huzurunda yapmıştır. İşte cihadın en üstün en faziletli olur der. Niye cihadın en üstüne en faziletsiz odur? Çünkü eliyle cihat yapan bir insan bedeniyle, vücuduyla kendinin nefsiyle cihat yapan bir insan sadece ulaşabildiği birkaç kişiyi temizleyerek Allah Azze ve Celle'nin dinine yardımcı olmuş olur. Kalemiyle cihat eden bir alim sadece ulaş ulaşabildiği bir birkaç kişiye bir, bir topluluğa fayda vermiş olur. Ama zalim bir krala, zalim bir idareciye, zalim bir yöneticiye karşı hakkı savunan bir insan ise toplumun tamamına ulaşabilecek bir faydaya e, sebep olmuş olur. Bunun elde edeceği fayda, ondan dolayı elde edecek fayda e, çok daha geniş insanlara ulaşından dolayı bu en büyük cihattır. Gene İmam Müslim'in sahihinde rivayet edildiğine göre bana bir genç, akıllı bir genç bul da ben bu öğrendiğim sihirleri öğreteyim diye talepte bulunan sihirbazın isteğine karşılık vererek bir genci bulan, sonra o genç gidip gelirken işte bir dindar adamla muhatap olup, biliyorsunuz mevzuyu, o olay neticesinde de o zalim kralın, zalim idarecinin huzurunda, hak sözü söyleyerek, kendi canını ortaya koyarak, hak sözü söylemesi neticesinde komple bir topluluk Müslüman olmuştu. Allah Azze ve Celle'yi kabul etmiş, o ilahlık iddia eden kimsenin ilahlığını reddetmişlerdi. Ve hepsi açılan çukura, atılma pahasına bunu yapmışlardı. İşte bu ve buna benzer neticeleri olan güzel bir cihattır bu. Allah Azze ve Celle bize nasip etsin o öyle bir cihatı. O cihada diğer cihatların üstün olan diğerlerinde İbn-i Mace e, rivayet ettiği bir hadiste şöyle gelmekte. Sizler davet veya dua edip de icabet olunmama durumu olmadan önce iyiliği emredin ve kötülüğü yasaklayın. Bu hadisin içerisinde zikredilen lafızlar davet edip davete karşılık verilmeme şeklinde veya dua edip duasına karşılık verilmeme şeklinde anlaşılabilecek tarzda lafızlarla geliyor. Biz bunun ikisini de söyleyelim. Önce birisini sonra birisini. Hadis şöyle. Hangisi ise Allah daha doğrusunu biliyor. Sizler davet edip insanları çağırıp da sizin çağrınıza uyulmadan, uyulmadığı dönem gelmeden önce iyiliği emreden kötülüğü yasaklayın, sakının. Yani ne zaman olur bu olay? Toplumun içerisinde günahlar, hatalar işlenir, işlenir. İnsanlar ses çıkarmaz, ses çıkarmaz. Artık günah işleyenler, hata işleyenler oldukça fazlalaşır, yoğunlaşır da ikaz etmeye çalışan nadir bir iki kişi de kimse kahve almaz. Dinlemez. Onun çağrılarına kulak vermezler. İşte böyle bir durum gelmeden önce, yani günahlar çoğalmadan, yaygınlaşmadan önce sizler insanlara iyiliği emredin, kötülüğü yasaklayın. Diğer manasıysa sizler dua edip de duanıza icabet edilmeme durumu gelmeden önce insanlara emir bil maruf, neyyanı yapın lafzına gelince de insanlar arasında günahlar işlenir işlenir de artık öyle bir e, hale gelir ki insan bir yandan günah işler, bir yandan Allah azze ve celleye dua eder ama Allah onun duasına karşılık vermez. İşte bu hal gelmeden önce yani yine insanlar arasında günah e, yaygınlaşmadan, iyice kabul görmeden sizler ya i̇yiliği emredin, kötülükten yasaklayınlar Şu an sanki biz ikinci kısımdayız. Yani iyiliğin emredilmesi, kötülüğün yasaklanması dönemi geçiyor gibi, geçti gibi geçiyor gibi veya geçmek üzere gibi, faydanın elde edilmediği, genelde insanların susmayı tercih ettiği, müdahale etmediği, müdahale edenlerin de toplum tarafından yadırgandığı, dışlandığı, kabul görmediği, kabul etmediği bir döneme giriyoruz gibi sanki. Ama tamam. yine umutsuzluğa kapılmadan ısrala devam edeceğiz biz inşallah. Altıncı hadisimiz yine Bu Davud'da buyuruyor ki Nebimiz Aleyhisselatü yeryüzünde günah işlendiğinde ona şahit olan, yani o olayı, o olayı gören kimse çirkin görürse, yani inkar ve reddederse o kötülükten uzakta olan kimse gibidir kötülükten uzakta olup da o işe razı olan kimse ise ona şahit olan kimseledir. Yani bir insan bir toplumda günah işlendiğini görüyor, müdahale etme imkanı bulamıyor, ancak o işi reddediyor, sevmiyor, çirkin görüyor, bu işten dolayı kalbinde bir huzursuzluk hissediyor. Buğz etme diyoruz biz buna, buğz ediyor. İşte bu bozudan kimse sanki o olayı hiç görmemiş gibidir. Ama bu ne zaman söz konusudur? Elle, dille müdahale etme imkanı olmadığı zaman söz konusudur. Elle, dille müdahale etme durumu olduğu halde müdahale etmeyen ise genel olarak ulaşacak azabında tehdit azap tehdidinde muhatabıdır. Halsizden ölmeden önce bir musibetle imtihan olunacaklarda muhataptır. Ama Toplumda münkeri görüyor. Ne eliyle ona müdahale edebilecek konumda ne diliyle ona müdahale edebilecek konumda. Bu durumda kalbiyle buğz ederse ki iman en düşhü hali odur. Kalbiyle buğz ederse sanki o olayı görmemiş kimse gibi Allah tarafından yani hesaba çekilmeyecek durumdadır. Ama bu olay işlenirken orada bulunmayıp da bir şekilde gazeteden, televizyondan, işte haberlerden, insanların ağzından neyse internetten şuradan buradan o günahın işlendiğini duyup bundan razı olan, bunu seven, hoşunda olan kimse ise o günahı şahit olan, bir zat gören ve dolayısıyla o işin ortağı konumundadır. O da günah da ortaktır yani. Yedinci hadisimiz Tirmizi'de, nefsim elinde olana yemin ederim ki siz ya iyiliği emreder ve kötülüğü engellersiniz ya da Allah size Kendinden bir azap, ceza gönderir de ardından ona dua edersiniz ancak size, size icabet etmez. Yani duanıza karşılık vermez. Ya iyiliği emredecek, kötülüğü yapacaksınız veya siz bu işi yapabilecek konumda olduğunuz halde terk ettiğinizde Allah artık sizin yaptığınız dualara değer vermeyecek. Karşılık vermeyecek, isteğinizi yerine getirmeyecek. Bu ise ancak büyük günah olduğunun göstergesinde. Bir insan büyük günah işliyor ki Allah Azze ve Celle ona karşılık vermiyor. Dualara icabet edilmemenin sebeplerinden birisi neydi? Kişinin büyük günah sahibi olmasıydı. Mesela haram yemesiydi. Haram giyinmesiydi. Bir geliyor geliyordu hatırlıyorsunuz. Adamın birisi çölde, seferde, yolculukta üstü başı yırtıp ter, toz, toprak içerisinde ellerine açıyor. Ya Rab, Ya Rab diyor. Ancak Allah ona ne diye cevap versin diyor Resulullah Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Böyle bir insana ne diye cevap versin Allah? Ne diye duasını kabul etsin? Demek ki emr-i bin maruh, neyyan-ı da haram yiyen, haram giyinen, haram içen o kimse gibi kötü bir iş yapmış ki Allah'ına cevap vermiyor. Allah'ın duasını kabul etmiyor. Evet. Bu hususla ilgili son hadis gene i̇bn Mace'de. Sakın herhangi bir adamı Bildiği halde hakkı söylemekten insanların heybeti alıkoyması. Yani insanlardan korkusu sebebiyle insanların makamından, mevkisinden, şanından, şerefinden, vücudunun iriliğinden korkusu sebebiyle hakkı söylemek hiç kimseyi koymaz. Hakkı söylemekten hiç kimse imtina etmez. Evet. Allah Azze ve Celle bizleri hakkıyla İyiliği emredip kötülükten yasaklayan Nadan Esin Allah Allah. bu hususu ihmal ediyoruz. Evet şimdi kötülüğü engellemeyip susmanın sebep olduğu mefsedetler Zararlar, ziyanlar neymiş onlara bakalım. Birincisi kötülüğü gördüğü halde susan kişi onu işlemese bile günahkar olur. Çünkü günahtan kaçınmak gerektiği gibi işlenmesine de karşı çıkmak ve tepki göstermek mümkünse engel olmak gerekir yukarıdaki hadislerinde bu zaten iyice aşikar olarak ortaya çıkıyor İkincisi bu tepkisizlik isyanların önemsenmediğinin ve onlardan rahatsız olunmadığının da delilidir günahtan rahatsız olan ve bunu önemseyen Allah'ın hoş sevmediği bir şeyden dolayı rahatsızlık duyan kimse mutlaka ne yapacaktır müdahale edecektir eliyle yoksa diliyle yoksa kalbiyle Fasıklar alıkonulmadıkları zaman daha çok masiyet, günah işleme cesareti bulurlar. Böylece kötülük artar ve yaygınlaşır. Bir atasözü olarak bize gelmiştir zaten. Duymuşsunuzdur siz de. İyiler, kötüler kadar cesur olmadıkça kötülük yaygın olmaya devam edecektir. Evet, fasıklara, günahkarlara, isyankarlara, kafirlere, müşriklere mümkün olduğu ortamlarda ve zeminde müdahale edilmezse, onlar daha fazla günah işlemeye, daha fazla azınlık ve cesaret bulacaklardır. Ama bir şekilde engellenirlerse, bir şekilde müdahale edilirse, bu sefer kendilerini frenlemek zorunda kalacaklardır. Etki tepki olayı yani. Tepki varsa, etki kısırlıdır. Tepki yoksa, etkenler artmaya yayılmayamıştır. işler. Dördüncü mefsedet bunun neticesinde, yani kötülüğün artması ve yaygınlaşmasının neticesinde isyankarlar güç sahibi olurlar. Otorite sahibi olurlar, hayır ehli kimseler ise zayıflar, zayıf kalırlar ve bir zamanlar güç yetirebildikleri bazı şeylere de artık güç yetiremez olurlar. Ne zaman toplumda salih insanlar, dindar insanlar, hakkı savunan insanlar ses çıkarmış, tepki göstermişse... Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla onlar galip gelmişlerdir. Ve kötülüğün önüne mutlaka bir şekilde engel olmuşlardır. Ha onlar kendileri tespit edemezler bunu. Ama o kötülüğün yaygınlaşamaması, o engellenen kimsenin bir daha aynı günaha tevessül edememesi bile bir kazanımdır, kazançtır. Bu yapılmadığı zaman o günahkar insanlar etraftan da destek bularak veya o günah işleyenlerin sayısı artmasıyla güç bulacaklar, kudret oluşturacaklar Karşısındaki salih insanlar ise dindar insanlar ise zayıflayacak, güçsüzleşecek. Biz onlar müdahale edebilecek şeyler artık müdahale edemez hale geleceklerdir. <gülüyor> Beşinci ve son mefsedet ise münkerin nehi, yani kötülüğü yasaklamayı terk etmek, ilmin ortadan kalkmasına ve cahilliğin çoğalmasına bir sebeptir. Masiyet yani günah tekrarlandıkça pek çok kişi onu onu yapmaya başlar. Artık onun günah bir iş olmadığı kabul edilmeye başlar. Hatta bir zaman sonra onun ibadet olduğunu bile inanmaya başlayan insanlar çıkar. Bu kötü işin, çirkin işin ibadet olduğu inancına bile yönelen insanlar olabilir. Var mı? Var. Mesela mevlit diye bir iş. Zamanında yasaklanmadığı için şimdi insanlar ibadet diye yapıyor kandil gezelerinin kutlanması. Bir zamanlar insanlar buna müdahale diyordu, engel oluyordu. Bu engelleneler azaldıkça bu işleri işleyenler yaygınlaştılar. Artık şimdi insanlar o gecelerde ibadet etmeyenleri kınıyor, tamam. yadırgıyorlar. Sanki cuma namazına gitmemiş gibi yadırgıyorlar. Tamam. Halbuki halbuki o gün gündüz, gündüzün farz namazlarını kılmayanlara kadar yadırgamıyorlar, kötülemiyorlar. O günün farz namazı mı önemli? O gecede yapılacak nafile ibadet mi önemli? Hakeza kabircilik yapanlar. İşi biraz daha ileri götürelim. Bunlar dattı. Kabircilik yapanların ki ya küfür ya şirke giriyor. Bazı işler. Mesela kabirlere gidip oraları tavaf edenler. oralarda doğru namaz kılanlar. Oralara adak adayanlar, Bir zaman önce bunu yapmıyorlardı. Oraya gidiş sebepleri işte o kabirde bulunan insanı vesile yaparak Allah'tan bir şey istemekti. Yani vesile şirkiydi. Sonra bu iş direkt şirke dönüştü. Başka şirkler de beraberine getirdi. Müdahale edilmediği zaman artık bu işler ibadet olarak algılanmaya başlar. Çoluğuna çocuğuna kısmet çıkmayanlar oraya gitmeye başlıyor. Çocuğu olmayanlar oraya, Çocuğu olmayanlar oraya gitmeye başlıyor. Hastalıktan çare bulamayanlar oraya gitmeye başlıyor. Sınavlarda başarılı olmak isteyenler oraya gitmeye başlıyor. Yani bir zamanlar çirkin olarak kötü olarak görünen o şeyler müdahale edilmeye edilmeye, ses çıkartılmaya çıkartılmaya artık yaygınlaştı. O husus sanki dinlen bir parçaymış gibi kabul edilmeye ve ibadet gibi algılanmaya başlandı. Bundan daha büyük bir Allah Azze ve Celle yapılacak zulüm var. Allah Azze ve Celle'nin şirk koş şirk diye isimlendirdiği bir iş... Ona ibadet diye yapılıyor. Sözümüzün özü, kötülük ve günah işleyen ile alıkoyma imkanına sahip olduğu halde susan kimse günahta ortaktır. Allah'ın emrini önemsememekte ve işlenen günahı hafife almamaktadır bu kimse. Allah'a gereği gibi tazim eden kimseler ise haramların işlenmesinden dolayı rahatsızlık duyarlar. Allah'ı gazaplandıran işlerden dolayı onlar da gazaplanırlar ve Allah korkusunu önceleyerek insanlardan korkmaksızın kötülüğü engellemeye ve iyiliği emretmeye çabalarlar. Bizlerle yakışan odur. Allah Azze ve Celle'den bu usta muvaffakiyet ve yardım istiyoruz. Amin. Karşımızdaki kimsenin makam, mevkisi, ismi, cismi ne olursa olsun hiçbirisi Allah Azze ve Celle'nin azametinin yanında bir değere sahip değil. Allah Azze ve Celle'nin azametini, yüzeliğini, bizim üzerimizdeki hakkını gözetirsek inşallah Teala o kimseden olan korkumuz, ondan onun heybetinden olan endişemiz veya makamlından büyük hisseninden olan, olan endişemiz gidecektir bizimde. 80. ayet: Tera ketira min hum yatawlaun alledine kefaru lebi sema qaddmet lehum anfusu hum an Allah aleyhim ve fil adabihum khari Onlardan çoğunu kafirlere dostluk beslediğini görürüz kafirlere dostluk yaptığını, velayet beslediğini görürsün. Onların nefislerinin takdim ettiği, sunduğu şey ne de kötüdür. Allah onlara gazaplanmıştır ve onlar ateşte daimi kalacaklardır. Azapta daimi kalacaklardır. Kafirlere dostluğun çirkinliğinden daha önce bahsetmiştik. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَاءَ وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ Şayet onlar Allah'a, Nebi'ye ve O'na indirilen şeye iman etselerdi, onları evliya, dost edinmezlerdi. Lakin onlardan çoğu fasıktırlar. Allah'a iman eden, O'nun Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden, ve ona indirilen Kur'an'a ima eden kimseler Allah düşmanlarına dostluk etmezler. Onlara dostluk besleyenler genellikle fasıklardır. Münahahta ısrar edenlerdir, günahkarlardır yani. Lätecidenne eşeddennâsi adaveten lillezîne âmenû'l-yehûde ve'l-lezîne eştekû ve lätecidenne akrabahum meveddeten lillezîne âmenû lezîne kâlû innâ nasârâ. Zalike bi enne minhum qassisin ve ruhbana ve ennehum la yastakbirun. Muhakkak ki sen insanların iman edenlere düşmanlık olarak en şiddetlisinin Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu görürsün, bulursun. Müminlere, iman edenlere düşmanlıkta en şiddetli olanlar Yahudiler ve müşrikler, şirk koşanlardır. Yani Allah azze ve celle'ye eş koşanlardır. iman edenlere dostluk olarak en yakınlarının da Muhakkak ki bizler Hristiyanlarız diyenler olduğunu görürüz. Hristiyanlar imanenlere Yahudiler ve müşriklere göre daha yakındır. Dostluk besleme sevgi olsun daha yakındırlar. Bunun sebebi ise onların içinde keşişler ve rahipler olması ve onların kibirlenenler olmamasından dolayıdır. Kibirlenmeyen kimseler olmasından dolayıdır. Yani Hristiyanların İman edenlere yakınlık duymaları, hoşgörülü olmaları, müsamaha karakter damarı sebebi onların içerisinde iman edenlerin alimleri ve imamları, müftüleri ve benzeri din adamları olduğu gibi Hristiyanların içerisinde keşişler ve rahipler yani Allah azze ve celle'ye ibadet etmeye çalışan, zühd hayatı yaşayan insanlar, alimler, önderler olmasından ve onların Yahudiler gibi kibirlenen olmayan kimselerden olup anlamına Yahudilerde bir kibir vardı. Hala da bu kibir devam ediyor. Mevcut Yahudilerde. Ancak Hristiyanların genelinde bu yok. Bazı ırktan kaynaklanan kibirler var da bir İngiliz'deki kibir gibi, Alman ırkındaki kibir gibi kibirden bahsetmiyoruz. Bunlar ırktan gelen, ırklarından kaynaklanan kibirdir. Ancak Hristiyanların genelinde dinlerinden dolayı başkalarına kibir duyma o gibi bir hastalık yok, bulunmuyor. Bundan dolayı Hristiyanlar Yahudilere göre ve göre yani Allah'a eş koşanlara göre müminlere daha yakın. Ama öyle bir zaman gelecek ki bunlar da sanki bir e, sofranın etrafına toplanan <gülüyor> insanların toplanması gibi müminlerin üzerine çullanmakla toplanacakları güç bir yapacaklardır. Hadise geldiği üzere belki de şu an o dönemdeyiz. Gene de ayette geldiği geldiğine göre bu husus sabittir. Kıyamete kadar devam edecektir. Bir müşriyi, bir Yahudi'yi, bir Hristiyan'ı şöyle e, koyup değerlendirsek muhakkak ayette geldiği üzere bize en yakın olanlar, en müsaamakar olanlar yine Hristiyan olacaktır. Yahudiler ve müşrikler olmayacaktır. Hı. Mesela Çin müşriklerinin oradaki Müslümanlara neler yaptığına akıl sır Veya Yahudilerin ellerine güç geçtiği zaman çok da önümüzde Filistin'deki Müslümanlar neler yaptığını şahit oluyoruz, görüyoruz. Bu kadar azgın değil Hristiyanlar yapsalar bile. Evet. Sübhanakallâhu mâ ve bihamdülü eşadu l-lâ ilâhe illâh. Ahire davam enilhamdülillâhi l